Samet Medresesi, 21. yüzyılda Abdullah olmak ve 82 il 82 sahabi projesi çalışmalarıyla tanıdığımız ve beğeniyle takip ettiğimiz Manisa'mızda da Sad Bin Muaz'da 40. programı yapan Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Şu güzellik bir kulun memnuniyetini arttırıyorsa Kim bilir Mevla bundan nasıl memnun oluyordur Haşa siz buraya bir hatibi dinlemeye gelmediniz Şuradaki şu şeref ne bir şahsın şerefidir Ne bir kurumun şerefidir ne de farklı bir yerin şerefidir. Tek bir şeref adresi vardır. O da adına meclis kurduğumuz Sad bin Muaz'dır. O şereften nasiplenmek için buradayız. O şerefi öğrenip hayatımızı aktarmak için buradayız. Sözümün başında ben şöyle bir dua ediyorum. Sizden de bir amin bekliyorum. Allah bizleri... Bu bereketli sofradan mahrum etmesin. Öyle bir alalım, dolduralım ki heybelerimizi Ebu Cehiller'i ve Ebu Lehepleri çok olan şu 21. asırda Sad bin Muaz gibi ve onun yiğitleri, onun arkadaşı olan diğer yiğitler gibi sahabenin hasbiliğinde de başkaları varmış dedirtecek Güzelliklere nasip olsun inşallah Sahabenin örnekliğine ve önderliğine ihtiyacımız var aziz dostlar Çünkü Allah bizi kul olarak yarattı Biz ideal kulluğu onlardan öğreniriz Onlar öyle bir kulluk yaşadılar ki Allah onların kulluklarını tasdikledi Yaptıkları iyiliklerden razı oldu 23 yıl Kur'an nazil olduğu süre içerisinde de Eğer varsa hataları O hataları düzeltildi Dolayısıyla Kur'an'ın ifadesiyle Rıza makamını elde eden Allah'tan razı olan Allah'ı razı eden bir topluluk oldu Hal böyle olunca Bizim onların rehberiyetine Her daim ihtiyacımız var 82 yıl 82 sahabi projesi bu ızdırabın bir ürünüdür aslında. İstedik ki onların rehberiyetinde biraz daha yürüyelim. Ve şu topraklarda var olan sahabenin izlerini biraz daha anlayalım. Hayatları biraz daha onların bize söyledikleriyle şekillendirelim. O amaçla yola çıkıldı. Elhamdülillah Osmanlı'ya şehzadeler yetiştiren... Şu topraklarda Yesrib'in şehzadesi olan Sa'd bin Muaz'ı anlatmaya Allah bizi muvaffak kıldı Ve 40. programda Arşı titreten o insanın Adına bu sofra kuruldu Sa'd bin Muaz Radiyallahu anh Çok farklı bir sahabi İnanın Şimdi size nasıl anlatacağım O ağırlığın altında inliyorum ama inşallah ayna eder Rabbim beni de yansıtırım. O da adını bildiğimiz on bin sahabi gibi fedakarlıkta zirve. O da adını bildiğimiz sahabi efendilerimiz gibi cihat meydanlarının kahramanı, şehadet sevdalısı, bir infak yiğidi, Allah Resulü'nün arkasında yürüyen ve onu bir gölge gibi takip eden... O bahtiyar isimlerden bir tanesi. Ama Sad bin Muaz'ın bazı özellikleri var ki adını bildiğimiz on bin sahabide o özellikler yok. İstisnai bir durumu var onun. İstisnai kendine has bazı özellikleri var. Nedir onlar? Bir o Ensar'ın Ebu Bekir'idir. Bu ifade benim ifadem değil. Bilenler bilir onun kim olduğunu. İbni Kayyim el-Cevziye der ki o ensarın sıddıkıdır. Yani onun konumu ensarın içerisinde bir Ebubekir Bekir konumudur. Nasıl ki muhacirler içerisinde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in bir ağırlığı vardır. Muhacirlerin en faziletlisi odur Ashabın en faziletlisi odur O nasıl ensar, Muhacirler içerisinde Böyle bir durumu varsa Sad bin Muaz'ın da Ensarın içerisinde Böyle bir durumu vardır Onun ikinci özelliği O Ensarın mihenk taşıdır Ne demek mihenk taşı Bugün biz Asr-ı Saadet Dünyası'nı çeşitli kitaplar üzerinden okuyoruz. O kitaplardan bir tanesi de başka hiçbir medeniyette olmayan ensap kitapları. Yani bugünün deyimiyle soy bilim kitaplarıdır. Bu bizim medeniyetimize has bir şey. Adeta devrin fotoğrafını verir gibi ensap kitapları bize miladi 6. asrın öncesinin ve sonrasının fotoğrafını verirler eğer yazılan soy kitabı ensap kitabı muhacirleri yazacaksa işin merkezine aleyhissalatü vesselam efendimiz konur ve efendimizin merkezinde yani mihenk noktası efendimiz olarak muhacir dünyası bize tanıtılır ya anlatılacak ensarsa İşin mihenk noktası Sad bin Muaz'dır. Değeri görüyor musunuz? Ayrıcalığı görüyor musunuz? O Evs'in lideri olmasına rağmen Evs ve Hazreç Yesrib'in iki kabilesinin önüne çıkarılarak o işin mihenk noktası alınır ve Ensar onun üzerinden tanıtılır. Üç, bu özellik sadece ve sadece ona has bir özelliktir. Nedir o? Vefatıyla arşı titretmiştir. İnsan bunu söylerken de titriyor değil mi? Bir insanın vefatına arş nasıl titrer? Arş nedir? Ona girersek saatlerce konuşmamız lazım. Ama söylenmiş güzel bir sözü söyleyeyim ve geçeyim. Allah'ın arşı ve Allah'ın o arşa istivası malum. Keyfiyeti ise meçhuldür. Nasıllığını konuşamayız. Orada konuşma hakkımız yok. Allah konuşmamız için bize bazı şeyleri söyler ki benzetme yapar. Ona teşbih denir. Hemen teşbihin karşısına tenzih konur. Senin sınırın buraya kadar ey Abdullah öteye geçemezsin diyerek bu manada bir sınır çeker. Ama bildiğimiz bir hakikat. Şimdi detaylarını anlatacağım size. Vefatıyla arş titremiş Haberi veren Cibril Emin. Ulaştırdığı adres Muhammedü'l Emin. O da bize ulaştırıyor. Ümmetinden bir adamın vefatıyla arş titredi. Arş sallandı. Peki arş bir insanın vefatıyla niye titrer? Arş-ı âlâ gadaba mı geldi? Azap mıdır acaba vereceği haber? Muhabbet midir? Yoksa başka bir şey midir? Nedir biliyor musunuz sebep? Allah'ı seven bir kul Sad bin Muaz. Allah'a kavuşmayı özleyen bir kul Sad bin Muaz. Zor zamanlarda zor adımlar atarak İslam'ın davası Yesrip'te yetim iken gel demiş... O davaya baba olmuş bir isim Sad bin Muaz. Baba olana babaya yakışır bir tavır olmalı arşı Ala'dan. Öyle bir zamanda bu dinin sahibi olmuş ki bir kırılma noktası. Eğer o gün Musab Sad bin Muaz'ın kollarının altına girmese bugün belki Yesrib Medine olmayacaktı. Medine olmasaydı medeniyet olmayacaktı Medeniyet olmasaydı belki biz bugün çok farklı alemlerde olacaktık Öyle bir noktada neyi var neyi yoksa hepsini Risaletin davasına feda etmiş Babalık yapmış ki o Rabbine yürüdüğü zaman Arş sevincinden dolayı titremiş Başka bir özellik var mı Allah aşkına böyle bir özellik daha vefatına 70 bin melek iştirak etmiş müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava atar değil mi birileri cenazeme annemin cenazesine babamın cenazesine falancası geldi falanca hoca falanca siyasi falanca filanca Hava atılacak biri varsa Sad'ın ailesi o gün Medine'nin sokaklarında yürüyecek yer kalmamış müjdeyi veren Aleyhisselatu vesselam Efendimiz nasıl yürüyor biliyor musunuz peygamberimiz Medine sokaklarında parmaklarının ucuna basa basa soruyorlar niye melekler var melekler sokaklarda diyor. Yetmiş bin melek inecek. Cenazesini taşıyacak. Ve o cenazeyi kabre kadar götürecek. Kabirden cennet kokusu duyulacak. Bu özellikler on bin sahabi içerisinden ancak Sad bin Muaz'a nasip olacak. Bir özellik daha söyleyeyim, geçeyim. Zor zamanlarda... Zor davalara sahip kılınanlara Allah'ın verdiğinin karşılığıdır Aslında bu Dava sıkışmış Adam istiyor Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak Kim yardımcı olacak diye Bıçağın kemiğe dayandığı anlarda Ben varım deyip el kaldırdınız ya Arşın titrediğinden belki haberdar olmayacağız biz. O sahada ait. Ama bilin ki o amel arşı titreten bir ameldir. Nasıl birinden bahsedeceğiz anladınız mı canım kardeşlerim? Kolay mı böyle birini anlatmak? Ama anlatan inşallah o olacak. Sizi Manisa'dan alıyorum. Medine'ye, Yesrib'e götürüyorum. 21. asırdan alıyorum 6. asra götürüyorum Tarihler miladi 590 Evs kabilesinin lideri olan Abdul Eşhel oğullarının evinden bir ses Oğlun oldu diyorlar Muaz İbni Numan'a Anasının adı Kepşe Binti Rafi Biz onu Ümmü Sad diye bilir Ümmü Sad diye tanırız Sad o evin ilk erkek çocuğu olacak. Allah daha sonra oraya Evs isminde bir çocuk daha verecek. Amr verecek. İyas verecek. Dört erkek çocuğuna sahip olacak. Muaz İbni Numan. Muaz İbni Numan İslam'a yetişmeden vefat edecek. Ama üç oğlu Sad'la beraber dört. Ve anaları Hepsi imanın temsil edildiği şahsiyetler olacaklar. Ümmü Sad Ayşe anamızın en yakın arkadaşlarından biri. Ayşe anamızla nasıl dostlukları olduğunu belki anlatacağım birkaç şeyle. Geri kalan üç kardeşi de Sad'ın imanla tanışacaklar. Hem de İyaz Sad'dan önce iman edecek. Efendimiz daha Medine'ye hicret etmeden de Çıkıp ebedi aleme doğru yürüyecek Onun iman hikayesi bambaşka bir hikayedir Hazretli 6 tane delikanlıya Efendimiz bu dini arz etmeden önce Onlara vardırmış Evs kabilesine söylemiş İyas orada iman etmiş İmanını inka, ikrar etmemiş Ama Yesrib'e dönünce Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek ruhunu teslim etmiş. Sad'ın diğer kardeşi Evs, biri Maune'nin şehididir. Amr, Uhud'un şehidi ve kahramanıdır. Nasıl bir iman ailesi görüyor musunuz? Sad'da birçokları gibi küfür üzere yaşayacak. Yesrif'te olanlar gibi. Yaşı otuzlara dayandığı zaman Sad bin Muaz'ın babada yok ya, Kavminin büyüğüdür artık o Medine'de sözü dinlenen yürüdüğü zaman önünde yollar açılan konuştuğu zaman herkesin kulak kabarttığı bir insandır böyle bir zeminde olduğunda miladi 610'da İslam doğmuş 10 yıl boyunca Efendimiz Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış 10. yılın sonunda Taif'e gitmiş Taif'te bu iş olmamış sonra Mina çadırlarını dolaşmış onlarca çadır dolaştıktan sonra altı tane Medineli o günkü adıyla Yesripli Hazret kabilesinden olan altı delikanlıya bu dini arz etmiş Esat İbni Zürare saadetli insan bu dini kabul etmiş ve imanın mesajları Yesrib'e taşınmış. Esat bir yıl boyunca Yesrib'de iman adına bir gayret vermiş Bir yılın sonunda 12 kişiyle gelmiş Akabe'ye Aleyhissalatü vesselam efendimize biat edilmiş Biat bitip iş bitince yürümeye dair bir gayret ortaya çıkınca Orada Medine'liler bir şey söylemişler efendimize Ya Resulallah demişler biz Kur'an'ı çok iyi bilen insanlar değiliz. Bize bir Kur'an öğretmeni göndersen de bize Kur'an'ı öğretse namazları kıldırsa olmaz mı? Efendimiz tamam demiş. Ve hiç tereddüt etmeden zor davanın zor günlerin adamı olan Musab İbn Umeyr'e Musab demiş. Bu iş senin ve Yesrib'e göndermiş. Musab gelmiş Esat İbn-i Zürare ile bir iman hamlesi başlatmışlar Yesrib'de. Ev ev sokak sokak imanın mesajlarını duyuruyorlar. Sad bin Muaz onlardan haberdar olmuş ve sinirlenmiş. Bu kim demiş? Bu delikanlı kim ki geldi bizi atalarımızın dininden çeviriyor. Bizi başka şeylere davet ediyor. Bu kim? Eğer onu Yesrib'e getiren, benim teyzemin oğlu olan Esat olmasaydı onu şimdi sürüp çıkarmıştım. Onu Esat'ın yüzünden ona bir şey demiyorum demiş ama bir müddet ancak sabredebilmiş. Bir gün Musab İbni Umeyr, Esat İbni Zürare ile birlikte Abdul Eşhel oğullarına yakın bir yer olan, Zafer oğullarına ait bir bahçe, o bahçenin de güzel bir kuyusu, marak kuyusu, o kuyunun etrafında oturmuş, Yesriplilere bu dini anlatıyor. Haber geliyor Sad bin Muaz'a. Senin sinirlendiğin o genç, teyzenin oğlu Esat ile beraber falanca yerde yine insanların kafasını karıştırıyorlar. Sinirleniyor Sad bin Muaz. Hemen Hüseyd'e diyor ki Hüseyd İbni Hudayr var git onlara de ki çekip gitsinler buradan. Eğer gitmezlerse ben gelir onlara öyle bir ağır ceza veririm ki hem Esat hem o Medine'den Mekke'den gelen genç benim kılıcımdan nasibini alır. Kılıcını kuşanıyor Hüseyd İbni Hudayr alıyor eline mızrağı. Varıyor o kuyunun başına Bakıyor uzaktan Esat İbn Zürare Gelen Useyd'dir Dönüyor Musab İbni Umeyre diyor ki Musab gelen Useyd'dir Eğer onu kazanırsak O bu kavmin büyüklerindendir Onun arkası gelir Ama çok sinirli geliyor ona göredir Musab bir dava adamıdır Neyi nerede konuşacağını bilen biridir İhlasla yürüyen biridir Allah derken Musab Dilden demez sadece Bütün hücreleriyle diyen Bir yiğit Bir kahramandır Yürüyor Usaid İbni Hudayr Tam Musab'ın önüne gelince Elindeki mızrağı atıyor Musab'ın önüne Musab'ı da muhatap almadan Dönüp Esat'la konuşuyor. Siz diyor ne yapıyorsunuz? Atalarımızın dininden yüz mü çeviriyorsunuz bu insanları? Çıkıp gidin. Yoksa size daha farklı cezalar gelecek. Oradan bir ses. İhlasla bir ses. Ey kalminin efendisi diyor. Hitaba bakın. Davet adına bize çok şey söyler Musab İbni Umeyr. Ey kavminin efendisi biraz otur beni dinle. Eğer sözlerimi kabul edersen zaten yapacak bir şey yok. Eğer etmezsen sözümün sonunda sen ne dersen senin dediğin gibi yapacağım. O kadar güzel itirazsız bir söz ki kim buna itiraz edebilir? Oturuyor Useyt Musab'ın karşısına Musab başlıyor anlatmaya. Anlattıkça eriyor Hüseyin, anlattıkça eriyor Hüseyin. Ne yapayım diyor, şehadet cümlesi dökülüyor, arkasından Hüseyin. Sonra dikkat edin, 21. asrın Müslümanları dikkat edin. Bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Hüseyin, iman eder etmez. İkinci sözü şudur. Bana ne var, ne yapabilirim şimdi? sorumluluklarımı söyle. Biz başka bir şey mi söylüyoruz acaba? Biz İslami hizmete dahil olduğumuz zaman, iman halkasına girdiğimiz zaman ikinci sözümüz bana ne var sözü kazanç itibariyle söylenen bir söz. Ama o gün Üseyid'in söylediği söz sorumluluk itibariyle söylenen bir söz. Ayar olsun hayatlarımıza ve adımlarımıza inşallah. Hüseyin soruyor ne yapayım diyor. Gusül alacaksın şöyle abdest alacaksın. İmandan sonraki en büyük hakikat olan namazı kılacaksın diye anlatılıyor. Hüseyin varıyor Unutmuş Sadı. Evde gidiyor denilen gibi guslünü alıyor. Güzel elbiselerle Musab'ın karşısında. Musab ona namazı talim ediyor, namazı kılıyor. Sonra useydin sözü şu. Ben iman ettim. Arkamda bir adam daha var. Eğer o iman ederse bütün sizindir Esat biliyor kimi kastettiğini ama Musab tanımıyor. Kim diyor? Sa'd bin Muaz Musab'ın arkasından söylediği cümle şu Sen onu bir bize gönder Bir gelsin o da bu meclise kavuşsun Allah dilediğine hidayet verir Dilediğine vermez Biz ona karışamayız ama yeter ki muhatap olsun Çıkıp geliyor Useyd'in gelişini görüyor saatler sonra Sinirlenmiş de biraz Sa'd bin Muaz Söylediği söz şu yanındakilere Hüseyin geliyor ama Hüseyin gittiği gibi gelmiyor. Değişmiş Hüseyin. Her şeyine sirayet etmiş bu. Değişen sadece elbisesi değil. İman onun yüzünü değiştirmiş. İman onun yürüyüşünü değiştirmiş. İman onun edasını değiştirmiş. İman onun her şeyini değiştirmiş. Geliyor. Soruyor Sadbi Muaz. Ne yaptın diyor. Cevap. Konuştum onlarla iman ettiğini söylemiyor. Eğer söylese farklı bir tepki olacak. Konuştum onlarla ama Mekke'den gelen genç çok farklı şeyler söylüyor. Bir de sen konuşsan sen sözden anlayan birisisin bir de sen dinlesen. Sinirleniyor Sad bin Muaz. Bir işi beceremedin diyor. Şimdi gideceğim onlara hadlerini bildireceğim. Kılıcını kuşanıyor. Yine aynı Hüseyd gibi elini alıyor mızrağı onlara doğru yürüyor. Esad bakıyor ki geliyor Sa'd bin Muaz. Musab diyor gelen Sa'd bin Muaz'dır. Musab'ın elleri havada. Allah'ım diyor ihlasımı arttır. Allah'ım ihlasımı arttır. O bir ihlas kahramanı. Niye bir dua peki? Allah eğer ihlası arttırırsa sen hiç konuşmasan sözü zayi etmesem bile ihlasla bir bakış bile yürekteki kapalı kapıların anahtarı olacak inşallah. Bunu bildiği için Mus'ab, Allah'tan istedi odur. Evet ben buraya hizmet için geldim. Amacım risaletin mesajlarını Yesrib'in toprağına ekmek. Ama ben bunu ihlasla yapmazsam bu iş olmaz. Onun için el havada Onun için Allah'tan ihlas isteniyor Sa'd bin Muaz gelmiş Öldürmeyi bile kafasına koyarak gelmiş Ama niceleri öldürmek için çıktıkları yolda Dirildikleri gibi Sa'd bin Muaz da o gün orada dirilecek O da aynen Useyd İbni Hudayr gibi Hiç Mus'ab'ı muhatap almıyor Direkt dönüyor Es'ada sen ne biçim akrabasın diyor Akrabalık böyle mi korunur Getirmişsin yabancı bir adamı Atalarımızın dininden bizi saptırıyor Yaptığın iş midir diyor Yine bir ses Yüzünde tebessümler olan o sesin sahibi Ey kavminin efendisi diyor Aynen Usa'yı dediği gibi Sadece bir dinle bir dinle eğer kabul edersen zaten ettin. Etmezsen beni sürüp çıkarsam buralardan ben buna razıyım. Söyleyecek bir söz yok. Bir itiraz edilmez buna. Oturuyor ve dinlemeye başlıyor. Bir besmele var Musab'ın dilinden. Bismillahirrahmanirrahim. Gazap, sinir, yüreğinde bir top olmuş sadın. Besmele'nin iki anahtar esması onun yüreğinde kin adına ne varsa hepsini çekip alıyor. Ne okudu ayet olarak bilmiyoruz Musab. Keşke bilseydik, keşke kaydeseydi kaynaklarımız. Ama okunan ayetler Sad bin Muaz'ın yüreğine imanın tohumunu atıyor. Aynı söz ne yapayım? Şahadet getiriyor Musab. Arkasından tekrar ediyor Onlar şehadet getirince Esat da orada Tekbirlerle ona karşılık veriyor Tekbirlerle ona eşlik ediyor Ne yapayım diyor aynı söz Aynı şeyler söyleniyor Dönüp geliyor Sad bin Muaz evine Bambaşka bir eda Bambaşka bir tat İmanın mutluluğunu almış yüreğine İman eden bir adam yatabilir mi? Gerçek manada iman etmiş bir insan yorganı başına geçirebilir mi ki? Muaz, saat bin Muaz geçirsin. Hemen çıkıyor. Ne kadar kavminden adam varsa Abdul Eşhel oğullarından hepsini topluyor. Yüksekçe bir yerde kavminin bütün fertleri karşısında. Ey Abdul Eşhel oğulları diyor. Ben kimim? Cevap geliyor. Sen bizim kavmimizin en büyüğü en ulususun. Şimdiye kadar size hiç yalan söyledim mi? Cevap geliyor. Hayır. Şimdi size bir şey söylüyorum. Ben Esad'ın davet edip getirdiği Mekkeli elçiyi dinledim. Vallahi onun söylediği sözler bir beşer sözü değil Allah'ın sözleri Allah'ın kelamıdır. Ben de ona iman ettim. Arkasından gelecek cümleye dikkat edin. Ve ben Müslüman oldum şimdi. Şu andan itibaren eğer siz Müslüman olursanız benim kardeşimsiniz. Eğer imana kapınızı kapatırsanız. İman edinceye kadar sizinle konuşmayacağım. Kavminin efendisi Sad bin Muaz ve söz böyle. Ne oluyor peki? İman ediyorlar hepsi. Nasıl anlatıyor biliyor musunuz Musab bin Umeyr? Daha sonra bu olayı. Sad iman etti. Kavmine döndü. Sonra o gün Abdul Abdüleşşel oğullarının mahallesinin tamamı İman etti. Bir sat kazanın dünya olsun size. Bir sadınız olsun bütün dünya sizin olsun. Bu budur aslında. Sonraki söz şu Musab. Bundan sonra senin yerin benim yanım. Benim evim senin evin. Ve ben de arkandayım ne yaparsan yap. Arşı titreten amel bu işte. Bir sahip çıkın Risaletin davasına zor zamanlarda, zor günlerde, zor zamanlarda ve zor zeminlerde, hiç kimsenin el uzatmadığı zamanlarda ben varım deyin el uzatın. Uzattığınız o el Allah katında Sad bin Muaz'ın eliyle aynı olarak değerlendirilsin. Bunun müjdesi bunundur aslında. İman etti, dava başladı, hizmet başladı. Bir yıl sonra Musab yürüyor Mekke'ye. Arkasında 73 tane erkek, 2 tane kadın, 75 kişi Akabe için Mekke'ye yürüyor. Biat adına. O 75 insandan bir tanesidir Sa'd bin Muaz. El uzatacak, biat edecek... Yesrib senindir ya Allah diyecek. Efendimiz tamam diyecek. Hicret başlayacak. Müslümanlar, Mekke'li Müslümanlar hicret edecekler birer birer Medine'ye. Medine Ensar yurdu evlerini açacak, yurtlarını açacak. Neleri varsa hepsini risaletin davasına açacaklar. Mescid-i Nebevi inşa edilecek. Efendimiz Ensar muhacir kardeşliği kılacak. Sad'ın nasibi kim olacak? İki rivayet var. Sad'ın muhacir kardeşi Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Ama benim tercihim o değil. Zehebi'nin nakli daha doğru. Sad bin Ebi Vakkas, Sad bin Muaz'a kardeş kılınacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerin Sad'ını Ensar'ın saadına kardeş kılacak ve bir kardeşlik destanı yazacaklar onlar o günden sonra. Efendimizin hicretinin arkasından saat tüccardır ticari bir maksatla Mekke'de. Saffan İbni Ümeyye onun arkadaşı onun evinde ticareti bitmiş dönecek. Arkadaşı Safvan'a diyor ki: "Varacağım Kabe'ye tavaf edeceğim." Saffan diyor ki: "Sakın gitme." Mekkeliler zaten kızgın size, seni görürlerse sana zarar verirler, ne olursa olsun diyor, bir öğle vakti gidiyor. Yolda Ebu Cehil görüyor onu, siz diyor, bizim adamımız Muhammed'e sahip çıkanlar değil misiniz? Sağda kötü sözler söylüyor. Sonra Ümeyye bin Halef geliyor, o da başka şeyler söylüyor. Söz bir noktaya geliyor, Saad bin Muaz dayanamıyor. Dönüp Ümeyye İbni Halef'e diyor ki sen burada böyle konuşuyorsun ama ben geçenlerde Resulullah'tan şöyle bir söz duydum. Dedi ki Ümeyye İbni Halef ilk savaşta öldürülecek. Bir anda korkuyor. Bunu Muhammed mi söyledi? Vallahi o söyledi diyor. Adam o günden sonra her gün ölmeye başlıyor. Bedre gelmek istemiyor aslında. İnanmamış bakın Muhammedül Emine Muhammedun Resulullah olarak inanmamış ama öyle bir imanı öyle bir duruşu var ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ahlakıyla öncesinde Mekke müşriklerinin yüreklerine de Muhammedül Emini ekmiş inanmasalar bile onun ağzından çıkan her sözün altına imza atıyorlar. Bu sözü söyledikten sonra geliyor biliyorsunuz Ümeyye İbni Halef Bedir'de Bilal'in elleriyle öldürülecek. Dönüp geliyor Medine'de yeni bir İslam medeniyeti kuruluyor. Hicretin ikinci yılı Bedrin meydanına Bilal asker istiyor ve Bilal'in o çağrısına icabet ediyor 313 yiğit o 313 yiğitten 74'ü muhacir. 239 Ensar Bu sayıyı özellikle veriyorum Aklınızda tutun 74 Muhacir 239 Ensar Yürüyorlar Bedri meydanına geliyorlar Niçin çıkmışlar Medine'den Ebu Sufyan bin develik bir kervan çıkarmış O kervanı vuracaklar Ama kervanı kaçırmışlar Bedri meydanına geldikleri zaman Karşıda bin kişilik müşrik ordusu onlar 313 kişi amaç kervanı vurmaktı kervan gitti ve selam efendimiz sahabeyle istişare ediyor. Sahabeyle ile istişare ediyor 21. asrın müslümanları anlıyor musunuz ne diyorum babasınız anasınız camide imamsınız işverensiniz bir cemaat önderisiniz neyseniz. Bir vakıf yetkilisisiniz. Senin iman ettiğin peygamber diktatör değil. Haşa. Senin iman ettiğin peygamber vahyi almasına rağmen elinin altındakileriyle istişare eden birisi. İstişare ediyor. Konu ney? Amaç kervanı vurmaktı ya. Kervan gitti. Sahabeye şunu soruyor. Savaşalım mı? Dönüp gidelim mi? İlk söz Hazreti Ebu Bekir'in her zaman onundur orada da onundur. Kalkıyor ya Resulallah diyor. Bizler sana iman ettik senin arkanda buraya geldik. Ne dersen söz senin savaşsa savaş geri dönmekse geri dönmek. Ne dersen biz sana tabiiz. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in her zaman sözünden memnun olurdu. O günde memnun oluyor Bir daha soruyor Müslümanlar Görüşünüzü söyleyin ne yapalım Efendimizin solunun adamı Hep solda olan Ama hep o solun hakkını veren Altı yıl geç gelmesine rağmen Basamakları üçer üçer çıkıp Ebu Bekir'in arkasında yer alan Ömerül Faruk ayakta Söz şu Ya Resulallah niye bize soruyorsun ki Bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız İstersen o kılıçları kullanırsın isterse o kılıçları kınına koyarsın Sen bilirsin İster savaş ister geri dönmek Ne dersen söz senindir Efendimiz memnun oluyor Bir daha soruyor Ey Müslümanlar görüşünüzü söyleyin Bir el daha kalkıyor havaya o elin sahibi kim? Onu uçaklılar benden dinledi. İslam'ın süvarisi Miktat İbni Amr. Yiğit mi yiğit birisi? Kalkıyor o da muhacirlerden. Ya Resulallah diyor. Biz Beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi sana demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ya Musa'ya. Ey Musa git. Sen ve Rabbin savaşın biz burada bekliyoruz. Hayır ya Resulallah biz onu demeyeceğiz. Yürü. Vallahi bizi önünde, arkanda, sağında, solunda, senin her tarafında ellerinde kılıç olarak göreceksin. Memnun oluyor Efendimiz. Bu sözlerden memnun olunmaz mı? Bir daha soruyor. Ey Müslümanlar diyor görüşünüzü söyleyin. Bir el kalkıyor havaya kim o nasıl arş titretilirmiş şimdi göreceğiz sözün sahibi Sad bin Muaz ya Resulallah diyor herhalde sen Ensar'ı dinlemek istiyorsun Ensar'ın görüşünü duymak istiyorsun Efendimiz mübarek başını sallıyor evet dercesine ya Resulallah bizler sana iman ettik Akabe'de elinin üstüne el koyduk, biat ettik. Şimdi de senin arkanda buralara kadar geldik. Söz senin. Ne dersen senin gibi olacak. Eliyle şöyle işaret ediyor. Bedir Kızıl Denize 30 kilometre, Kızıl Denizin sahilidir aslında. Şöyle o denizi işaret ediyor. Ya Resulallah bize desen ki ey Ensar şu denize dalın. Vallahi bir tek kişimiz arkada kalmadan arkasına da bakmadan o denizin içerisine dalı verecek Ne yapıyor efendimiz yüzünde güller açıyor yüzüne kurban olduğumuz Sad sen nasıl bir insansın ki Allah Resulünü daha yesribe gelmeden güldürdün Risaletin davasına sahip çıkarak şimdi de Bedir'in meydanında meleklerin imreneceği sözü söyledin. Sen nasıl bir insansın nasıl bir yiğitsin ki 14 asır sonra bile senin imanın ilham kaynağı oluyor bütün Müslümanlara. Ve böyle başlıyor Bedir nasıl bittiğini de biliyorsunuz. Bedir'in arkasından bir yıl geçmiş, Sad bin Muaz Uhud'un meydanında, savaşın başından sonuna kadar Resulullah'ın yanında, sabit kadem duran yiğitlerden bir tanesi. O gün Uhud'un meydanında kardeşi Amr şehit olmuş, Efendimiz'in atının zimamını tutmuş, artık Efendimiz de yaralı İslam askerleri de Medine'ye doğru geliyor ve Şöyle bir uzaktan bakıyor ki Ümmü Sat geliyor. Anası geliyor. Yarasülallah diyor. Bak gelen annemdir. Kardeşim Amr'ın şehadet haberini ona sen verir misin? Benim söyleyecek takatim yok. Tamam diyor efendimiz. Geliyor. Anaya bakın anaya. Efendimizin huzurunda duruyor. Resulullah daha bir şey demeden Yarasülallah, duyduk ki senin başına bir işler gelmiş. Ama sen ki hayattasın ben artık ne sorabilirim ki seni bu halde gördüm ya Allah canımı alsa da buna gam yemem. Efendimiz diyor ki ey Ümmü saat sana bir haber vereceğim. Nedir ya Allah? Oğlun Amr şehit oldu. Cevap nedir sizce bir anneye bu söz söylenince ne duyulur? Analar daha iyi bilir o yüreği. Ne söyler o ana? Ya Resulallah, şimdi ben bir şehit anası mıyım? Evet diyor. Evet deyince Ümmü Sad ağlamaya başlıyor. Efendimiz diyor ki, ey Ümmü Sad, sana bir müjde veriyorum. Al bu müjdeyi senin gibi şehit analarına ulaştır. De ki onlara, sabreder, Allah'ın bu emrine teslimiyet gösterirlerse, Cennette şehadet için taçlandırdıkları o evlat ile beraberler. Çünkü şehit kendi ailesine şefaat edecektir. Bir anda sevincinden ağlamaya başlıyor Ümmü Saat. Ve söz şudur. Ne gam artık bana ya Resulallah. Bu müjdeden sonra ne gam artık. Ben bu müjdeyi alıp götürdüğüm zaman... Dünyanın en güzel haberi bu. Ne gam artık bundan sonra. Sad'ın anası, Sad'ın ailesi böyle. Aradan iki yıl geçiyor. Hicretin beşinci yılı. Sad bin Muaz kaç yıllık bir hayatın sahibidir biliyor musunuz? Size ben 80 yıllık bir hayat anlatmayacağım. Şimdi bu tabloyla sözümü bitireceğim. Size ben nasıl bir hayat anlatıyorum biliyor musunuz? 31 yaşında iman etmiş 37 yaşında cennete yürümüş 6 yıllık iman yolunda arşı titreten bir adamdan bahsediyorum size 80 yıl yaşa 70 yıl yaşa ne olur aleme iz bırakmadıktan sonra ne olur saat 6 yıl yaşadı efendimizle beraberliği 5 yıl Sadece Efendimiz de 3 ya da 4 gazveye katıldı. Oturup Kur'an'ı ezberlemeye vakit bulamadı. Bir alim değildi. Suffa Mektebi'nin bir talebesi değildi. Onlarca özellikten yoksundu. Ama değil mi ki doğru işi doğru zamanda yaptı? Değil mi ki İslam davasının muhtaç olduğu zamanda doğru bir adım attı? İşte karşılık bu oldu. Hendek gazvesi 12 bin kişilik ahzap ordusu Müslümanlar 3000 kişi Efendimiz Selman-ı Farisi'nin görüşüne uyarak 5.5 buçuk kilometrelik bir hendek kazdırıyor Medine'nin giriş yolunun önüne sabahın erken saatleri sad yürüyecek hendeye, biraz geç kalmış analar hikaye anlatmıyorum size Analık anlatıyorum analık Ümmü Sad'ın üzerinden analık anlatıyorum 37 yaşında biraz geç kalmış Sinirlenmiş anne sinirlenmiş hani siz çocuklarınız biraz geç kalınca okula sinirleniyorsunuz ya Aynen onun gibi sinirlenmiş evladım demiş senin şimdi Resulullah'ın yanında olman lazımdı Niye geç kaldın tamam anne zırhımı arıyorum demiş zırhını bulmuş o anda da içeriye Ayşe anamız girmiş. Ayşe anamız hendek gazvesi boyunca o sağlam evde kalacak. Sad'ın evi biraz güzeldir. Korunan bir evdir o evde kalacak. Ümmü Sad da Ayşe anamızın arkadaşıdır. Bulmuş zırhını çabuk çabuk giymiş. Tarif ediyor Ayşe anamız şimdi bize Sad bin Muaz'ı. Heybetli bir boy, güzel bir yüz... Büyük bir göz sık bir sakal o heybetli bir halde bir zırh giymiş zırh kollarına kısa gelmiş ama alal acele almış alacağını hendey meydanına yürümüş. Arkasından Ayşe anamız anasına söylüyor Ümmü Sad'a zırhı giymiş ama saat kolları kısa keşke biraz daha uzun bir zırh giyseydi. Ana teslimiyet üzere söz şu. Yapılacak artık bir şey yok gitti Allah yardımcısı olsun. Varmış hendek meydanına hendek sürecek günlerce hep Efendimizin yanında hep Efendimizin razı olacağı bir kametin üzerinde. Yahudiler arkadan ihanet çeviriyor. Önde 12 bin kişilik ahsap ordusu onların içerisinde de kim yok ki Müslümanlar iki ateş arasında. Günlerin birinde Efendimiz diyor ki. Sad diyor arkada Yahudilerin ne çevirdiğini bilmiyoruz şu şu şu sahabilerle dört kişilik bir heyet varın gidin bir bakın bu adamlar ihanet üzere mi sadakat üzere mi varıyorlar Yahudilerin yanına bakıyorlar ki hal iyi değil geliyor Efendimizin yanına soruyor Efendimiz Sad ne gördün? Cevap nedir biliyor musunuz? Sadece bilenler anlayacak. Çünkü orada Müslümanların moralini bozmamak için felaket haberi vermiyorsa Müslüman edebini öğretiyor. Savaşın meydanında ihanet edenleri bile nasıl Resulullah'a söylenir bunun edebini öğretiyor bize. Ya Resulallah Adel ve Kare diyor. Anlayan anladı. Ne demek Adel ve Kare? Hz. Hubeyb'e ihanet eden kabilelerin adı. Ne anladı Efendimiz? İhanet üzere Yahudiler. İnsanların hepsi duyup da korkmasınlar. Anlayan anlasın sadece. Ya Resulallah Adel ve Kare anlaşıldı. İki ateş arasındayken Efendimiz Medineleri, Medineleri düşünüyor. Bir saldırı olsa zorlanacaklar diye bir plan kuruyor aklında. Diyor ki, Gatafan kabilesinin lideri olan Uyeyne İbni Hısn'a şöyle bir teklif söyleyeyim. Çekilsin Mekke müşriklerinin yanından, Mekke'nin mahsulünün üçte birini onlara verelim. Bu konuşulurken, Sad bin Muaz, Sad bin Ubade bundan haberdar oluyorlar. Efendimizin huzurundalar. Ya Resulallah, bakın edep, Resulullah'la nasıl bir münasebet bu sözler üzerinden anlıyoruz. Bu görüş senin görüşün mü yoksa Allah'ın bir emri mi? Efendimiz diyor ki benim bir görüşüm. Diyorlar ki ya Resulallah senin bu işi niçin yaptığını biz biliyoruz. Sen bizi savunmak için yapıyorsun. Ama ya Resulallah biz onlarla şirk üzerindeyken bile dün Futlara taptığımız bir zaman diliminde dahi bir tek hurmamızı onlara vermezdik. Şimdi niye verelim? Biz onlarla ancak kılıç üzerinden konuşuruz. Efendimiz bu sözü duyunca hem de bunu Sad bin Muaz'dan duyunca daha da memnun oluyor. Ve hadise bunun üzerinden uzayıp gidiyor. Hendek'in sonlarına doğru geldikleri bir anda karşı taraftan bir ok atılıyor... Ok tam gelip Sad bin Muaz'ın zırh dışındaki okunun üzerine isabet ediyor Ve bir anda damarını kesip koparıyor Kan akmaya başlıyor İnsanın canı nasıl acırsa sahabenin canı da öyle acıyor Zannetmeyin ki onlar melektir Onlar da bizim gibiydi bu manada Ama bizden farklı bir kamet ortaya çıkıyor Kan böyle fışkırdığı bir anda Sad ellerini açıyor Arşı titreten adamın Arşı titretecek sözü Dilinden dökülüyor Allah'ım diyor Eğer Kureyş Bundan sonra Senin peygamberinin önüne Çıkmayacaksa benim canımı al Ama eğer Çıkacaklarsa Benim canımı alma ki Peygamberinin arkasında Yine kılıç sallayayım Sonra o duaya bir cümle daha ekliyor. Allah'ım diyor. Kurayza Yahudileri ihanet ettiler. O ihanetlerinin cezalarını da ben görmeyene kadar benim canımı alma. Ondan sonra canımı al diyor. Yaralı bir biçimde Medine'ye taşınıyor. Efendimiz yaralı halini görünce çok üzülüyor. Vefa sultanıdır Efendimiz. Dostlarına karşı çok vefalıdır. Hele o dost... Sad bin Muaz gibi biri olursa vefa daha da farklı olacaktır. Orada da öyle oluyor. Hemen gelir gelmez hemşirelikle bilinen asr-ı saadetin hemşirelerinden biri Rufeyde el-Ensari isimli hanım sahabiye bir çadır kurdurtuyor. Mescid-i Nebevi'nin hemen kenarında ve Sad için orada özel bir tedavi başlatıyor Efendimiz. Yorulmuş hücre-i saadetine geçiyor Efendimiz. Üstünden zırhı çıkaracak o anda Cebrail Hanede ne diyor Efendimiz'e Ya Resulallah diyor siz zırhınızı çıkarıyor musunuz ama biz melekler çıkarmadık Hedef Kurayza oğulları Yahudileri o ihanet çetesine cezaları verilecek Efendimiz bunu duyar duymaz anında dışarıya çıkıyor ashabı topluyor Kurayza oğulları Yahudilerini mahallesinde 15 gün sürüyor kuşatma sağlam kaleler Yahudiler tedbirlerini almışlar savaş uzadıkça uzuyor 15 günün sonunda Yahudiler anlıyorlar ki bu işin çıkışı yok bir teklif veriyorlar Efendimiz'e diyorlar ki biz daha önceden Sad bin Muaz'la anlaşmamız vardı Sad gelsin bu işin hakemi olsun o ne derse onun dediği gibi biz amel ederiz. Efendimiz haber gönderiyor. Sad yaralı gelebilir mi diyor. Sad kalkıyor. Yaralı bir halde bir bineğin üzerine bindiriliyor. Kurayza oğulları mahallesine doğru geliyor. Gelirken münafıklar önüne çıkıyor. Bazı Yahudilerle ittifak anlaşmaları olanlar önlerine çıkıyorlar. Ve sağda şunu söylüyorlar. Sad sakın ha. Onları üzecek bir şey yapma sakın ha Yahudilerin aleyhine bir şey söyleme onlar bunu söyleyince Sad şöyle dua ediyor Allah'ım diyor hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan adalet ile hükmetmeyi bana nasip eyle. Geliyor Efendimiz Saadın gelişini görünce bakın nasıl seviyor Sad bin Muaz'ı bu sözün üzerinden anlayın. Dönüp yanındakilere diyor ki kalkın ayağı kalkın sizin lideriniz efendiniz geldi. Kendisi bir odaya girdiği zaman efendimiz sakın acemler gibi ben içeriye girince ayağa kalkmayın demişti efendimiz. Ama Sad girince kalkın ayağa kalkın deyip insanları ayaktayken onu karşılatmıştı. Geliyor Sad bin Muaz. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam diyor ki Yahudiler... Seni Hakem Olarak Tayin Ettiler Ve Senin Vereceğin Hükmede Rıza Gösterecekler Dönüyor Yahudilere Ey Yahudiler Diyor Ey Beni Kurayza Beni Hakem Mi Tayin Ettiniz Evet Diyorlar Vereceğim Hükme Razı Mısınız Evet Diyorlar Bir Medine Anlaşması Var Ortada O Anlaşmadan dolayı Saat Üçüncü Sorusu Şu Size Kur'an'la mı Hükmedeyim Tevrat'la mı ne diyecekler Tevrat'la diyecekler pek Tevrat'ın hükmünü söylüyor Tevrat'ta ihanetin cezası eli kılıç tutan bütün erkeklerin öldürülmesi mallarının ise ganimet olarak alınmasıdır Sad bin Muaz bu hükmü söyleyince Allah Resulü üç kez Allahu Ekber Yasad Allahu Ekber Yasad, Allahu Ekber Yasat diyor. Öyle bir hüküm verdin ki yedi kat semada Allah'ın verdiği hükme senin hükmün isabet etti diyor. Arşı titreten insan arşın oradaki hükmü bilerek konuşmuş. Allah konuşturtmuş ve o hüküm icra ediliyor beni Kurayza'ya. Daha önceden iki Yahudi kabilesi ihanetlerinin bedelini ödemişti. Üçüncüsü de öyle ödeyerek Medine tamamen Yahudilerden arınmış oluyor. Dönüp geliyor çadıra artık çok hastadır. Efendimiz bir gün yanına Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, ashabın büyüklerini alıp o çadıra gidiyor. Çadıra varınca kanın çadırın dışına aktığını da görüyor Efendimiz Efendimiz. O hali görünce çok üzülüyor. Sad'a sarılmak için yürürken sahabeden biri tutuyor. Ya Resulallah gitme diyor. Üstün başın kan olacak. Efendimiz dinler mi? Vefanın sultanıdır o. Varıyor Sad'a. Sad'ın o yaralı bedenini ve kan akan o bedenini alıyor. Kucaklıyor. Sad'ın başının üstüne bir de öpücü konduruyor. Sonra sözü şu. Allah'ım diyor. Senin bu sad kulun sana iman etti beni tasdikledi şimdi de bu halde sen onun hakkında hayırlı olan hükmü ver sahabe diyor ki sadı bıraktığı zaman efendimiz üstü başı tamamen kan olmuştu ama efendimiz hiç orada değil vefa sultanı vefalı olan o dosta o meydanda vefalı davranacak o halde geliyor efendimiz. Gecenin ilerleyen vakitleri Ali Seyyidatü's selam efendimiz Rabbi ile baş başa Cibrili Emin Muhammedül Emin'in evinde nasıl bir evden bahsediyoruz? Görüyor musunuz? Cebrail'in ayak ayak izleri, Cebrail'in sedası hep o evde, yine o evde. Ya Resulullah diyor. Ashabından birinin vefatıyla arş titredi, Rahman'ın arşı titredi, şu anda bölük bölük melekler aşağıya iniyorlar. Efendimiz hemen kalkıyor, sat mı diyor, Cebrail evet diyor. Vefat etti, kavmi de onun cenazesini kendi mahallelerine götürdüler. ve vesselam Efendimizin halini keşke ben size bir anlatabilsem o günler 58 yaşında giymiş giyeceğini sahabe diyor ki şöyle cübbesini toplamış bir delikanlı gibi koşuyor. O koşunca sahabe de onun arkasından Medine'nin o halini zihninizde bir tasavvur edin. Allah Resulü önde, arkasında sahabe. Sahabeni için koştuğunu da bilmiyor. Koşa koşa gidiyorlar. Birisi diyor ya, ya Resulullah yorulduk, yetişemiyoruz sana. Ne oldu sad şehit oldu diyor peki niçin koşuyorsun ya Resulallah sema şu anda hep arzda bölük bölük melekler iniyorlar aşağıya korkarım ki Uhud'da hanzalayı yıkadıkları gibi yıkasınlar da biz de bu ecirden mahrum olalım onlar bu ecire yetişmesin biz mahrum olmayalım diye biz koşuyoruz diyorlar. Koşa koşa geliyor sahabe arkasında sad bir yere bir beze sarılmış ruhunu Rahman'a teslim etmiş. Efendimiz içeriye girerken arkasındaki sahabeye durun diyor. Girmeyin parmaklarının ucuna basa basa giriyor sadın cesedinin başında oturuyor sadın cenazesinin üzerinde onun için dua ve istiğfar yaparken Gözünden yaş dökülüyor Soruyor sahabe Ya Resulallah niye girmeyelim Bakın hep melek Meleklerden yer yok diyor size Sema inmiş o gün 70 bin melek aşağıda Öyle bir cenaze Öyle bir hal Öyle bir hava ki Medine'de Meleklerden insanlara yer kalmamış O gün o meydanda Efendimiz cenazesini yıkatıyor. Cenaze taşınacak. baki kabristanlığına. Gidenler gitmiştir. Allah gidemeyenlere de nasip etsin. Bir gün varırsanız baki kabristanlığına en sona doğru yürüyün. Hazreti Ali'nin anası Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Annemden sonra annem dediği iki kadından biri Fatma bint Esed onun arkasında iki kabir biri Sad bin Muaz biri Ebu Said el Khudri. Niçin Ebu Said el Khudri orada onu da şimdi söyleyeceğim. Cenazeyi kazıyan Ebu Said el Khudri. cenazeyi kazıyor Baki kabristanlığında duruyor kazıyor duruyor dönüyor efendimize ya Resulallah. Benim hissettiğimi sen de hissediyor musun? Efendimiz evet diyor. Ne hissetmiş Ebu Said el-Hudri? O kabirden cennet kokusu geliyor. Öyle bir koku yayılmıştır ki o kabirden, Orada olanların hepsi şahit olmuştur. Ve Efendimiz gelen kokunun cennetten geldiğini söylemiştir. Onun için yıllar sonra, Ebu Said el-Hudri vefat edeceği zaman beni Sad'ın yanına gömün. Sad'ın kabrinin içinden cennetin kokusu geliyor. Ben de ondan nasipleneyim diyecek ve oraya kendini gömdürecek. Cenaze orada defnediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı tekbirle ancak onun cenaze namazını kılabiliyor. Kabre inen odur. Kabre en son bakan odur. Sad'ı elleriyle oraya götüren odur. ve vesselam Efendimiz en son olarak Sad'ı bu dünyadan yolcu edecektir. Yolda gelirken konuşuyorlar. Sahabilerden bir tanesi bir tanesine diyor ki Sad cüsseli bir adamdı. Heybetliydi. Söyledim Ayşe anamızın tarifini size. Ama cenazesi o kadar hafifti ki biz sanki hiç taşımıyorduk Efendimiz onlara cevap veriyor Siz mi taşıdınız Sadı Onu melekler taşıdı melekler diyor Öyle bir kamet öyle bir duruş Öyle bir iman ki o imanın karşılığı bu Benim aziz kardeşlerim 37 yıllık bir hayat 6 yıllık bir iman yolunda yolculuk ama anlattıklarım sadece bu da değil. Sadı ben size bir anlatabilseydim tam anlamıyla daha neler söylemem lazımdı neler. Ama siz şehzadelerin yetiştiği şu bereketli toprakta çok iyi biliyorum ki az sözle de çok şey anlarsınız. Şimdi ben size beş tane cümle emanet edeceğim. Muhasebe yapacağınız cümleler bunlar. Eve vardığınız zaman 21. asırda Nasıl sad olunur Sorusuna sizi Sevk edecek Sizi bir yönüyle kulluğa hazırlayacak Bir yönüyle kulluğumuzun Kulluğunuzun Kalitesini arttıracak Bir muhasebe cümleleri bunlar İnşallah Alıp götüreceksiniz Bu mecliste bana bırakmayacaksınız Götüreceksiniz Ve bunun üzerinde hiç değilse bu gece biraz tefekkür edeceksiniz. Bazı şeyleri alıp götüreceksiniz zihninizde. Soracağım sorulara siz cevap olacaksınız. Cevap vereceksiniz inşallah. Ve inşallah aldığınız cevaplarla da Sad bin Muaz'ın adına kurulan şu sofradan gerçek manada istifade edeceksiniz. 1- Ebu Bekir olmak mümkün değil ama... Ebu Bekir'in yolundan yürüyerek onun gibi olmak mümkün. Sadakati es-Sıddık gibi hayatında temsil edecek liyakatin var mı? Ebu Bekir'di değil mi Sad bin Muaz? Öyle dediler. Ensar'ın Ebu Bekir'i, Ensar'ın Sıddık'ı. Ne demek bu? Ebu Bekir olmak mümkün değil. O kapı kapandı. Ama Ebu Bekir gibi olmak mümkün. Sad bin Muaz da bunun bir örneği. Peki o oluyor. O 6. asırda oluyor. Sen 21. asırda olmak ister misin? Cevabı burada. Sadakati Es Sıddık gibi hayatında temsil edecek liyakatin var mı? 2. Ensar olmak mümkün değil. Ama ensar gibi bu dine sahip çıkmak. Elinin altında ne varsa risaletin davası uğruna harcamak mümkün. 21. asırda beklentisizce, hesapsızca bu aziz dine hizmet edecek takatin var mı? Sor. Bu soruyu bir daha sorayım ben size. Ensar olmak mümkün değil.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 Fer olsun bize Heyecan olsun bize Bizi alsın bir silkeletsin İman nasıl temsil edilir Onu öğretsin diye Takat olsun inşallah Sizlerin de hayatlarına Ve hizmetlerine 3 Arşı titreten adam Olmak mümkün değil Ama sad gibi Yesripleşen Coğrafyaları Medine'ye kılmaya çalışmak mümkün. Evinden, akrabalarından, çevrenden başlayarak imanın mutluluğunu bütün bir insanlığa tattıracak heyecanın var mı? Evinden, akrabalarından, çevrenden başlayarak imanın mutluluğunu bütün bir insanlığa tattıracak heyecanın var mı? Heyecanın olsun Müslüman Bu din heyecan ister Ama heyecanın altının imanla doldurulmasını bekler Sahabede öyle bir heyecan vardı ki Onlar o heyecanla yatamadılar Bakın onları biz anlatıyoruz Ve dünyanın dört bir tarafında Sahabenin izinden bahsediyoruz Nereye gitseniz onların ayak izleri Nereye gitseniz onların sesleri, nereye gitseniz onların sedaları. Niçin bu imandan kaynaklanan bir heyecanları vardı ki o heyecan onlara bunu yaptırdı? Sana da bu heyecan onlardan inşallah aksın. 4. Melekleri cenazesine getiren adam olmak mümkün değil. Ama sad gibi yaşarken Melekleri kendine hayran bırakmak mümkün. Salih amellerini çoğaltarak hayatına, imanına, hizmetine bereket kazandıracak cesaretin var mı? İçinizde yazan kardeşlerimiz var. Ben bir daha tekrar edeyim. Melekleri cenazesine getiren adam olmak mümkün değil. O sadahas. has. Ama sad gibi yaşarken... Melekleri kendine hayran bırakmak mümkün Salih amellerini çoğaltarak Hayatına imanına, Hizmetine Bereket kazandıracak Cesaretin var mı Allah o cesareti Hepimize versin Beşincisi Rıza makamını tasdikleten Adam olmak mümkün değil Bu da sahabeye has Rıza makamını Tasdikleten Adam Olmak Mümkün Değil Ama Allah Adına Ve Allah Namına Adımlar Atarak Onu Memnun Etmek Mümkün Allah'ı Razı Etmeye Çalışmaya Ve Her Durumda Ondan Razı Olmaya imanın Var Mı Son Cümleyi Bir Daha Tekrar Ediyorum Allah'ı Razı Etmeye Çalışmaya Ve Her Durumda Ondan razı olmaya imanın var mı? O Allah'tan razı olmak, Allah'ı da razı etmek sadece söz, olay, söz ile olacak bir şey değil. Hayatla sad gibi ortaya kamet koymakla mümkündür. Allah hepinize, hepimize o kametleri, o duruşları nasip eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Sa'd bin Muaz'ın şehadetinden sonra 6 yıl yaşadı. Sonra halifeler dönemi. Sonra uzunca bir ömür yaşayan Enes bin Malik. Sonra onlarca sahabi. Sonra nesillerden nesillere Sa'd'ın torunları. Ömer İbnül Abdulaziz'in sofrasında meclisinde Sa'd bin Muaz'ın torunları. Müslümanlar hiç unutmadılar Sa'd bin Muaz'ı. Unutulacak bir hayat mıdır? Unutmadık elhamdülillah biz de 21. asırda Manisa'da onun adına bir meclis kurarak onu almaya çalıştık. Sizi bir daha Medine'ye götüreyim. Bir daha Manisa'ya getireyim. Sözümü de bitireyim. Medine hicretin 9. yılı devmetül cendel diye bilinen bir yer... Oradan ve Selam efendimize çok güzel hediyeler gelmiş. Hediyelerden bir tanesi de bakanların gözünü kamaştıran bir kumaştır. İpek bir kumaş. O kadar güzeldir ki hani sizde bazen bakınca hanımlar daha iyi bilir kalitesini rengini hoşlanırlar. Nasıl hoşlanmışlarsa sahabi de hoşlanmış. Ne güzel kumaş ne güzel renk falan diye konuşmaya başlamışlar. Birden ve vesselam efendimizin gözleri dolmuş Gözlerini silmiş Sonra demiş ki Siz bu kumaşlara heveslendiniz Ah bir görseydiniz Sad'ın Şimdi cennetteki kullandığı kumaşları Sad'ın elindeki mendilleri bir görseydiniz Sad'ın altındaki kumaşları bir görseydiniz Bunlara hiç tenezzül etmezdiniz sizi şimdi Manisa'ya getiriyorum 21. asra. Sevdik değil mi Sad bin Muaz'ı? Sevdik. Onun adına bir sofra kurduk değil mi burada? Kurduk. Duam şu. Allah'ım 14 asır sonra bize sen bu topraklarda Sad bin Muaz'ın adına bir sofra kurdurdun. Ev sahibi o oldu. Misafir biz olduk. Onun sofrasına kaşık salladık Biz yarın ahirette cennette de yine sadın sofrasında O bakanların içini serinleten kumaşların ipeklerin olduğu o güzel yurtta onun yanında olmak istiyoruz Biliyoruz amelimiz az Biliyoruz adam değiliz Biliyoruz ağırlığımız yok Biliyoruz onun kadar imanımız yok Biliyoruz onun kadar heyecanımız yok Biliyoruz onun kadar hizmet etmedik Ama onun iman ettiği peygamber bir müjde verdi Dedi ki kişi sevdiğiyle beraberdir Vallahi billahi tallahi biz Sad'ı da Sad'ın dostlarını da seviyoruz Umudumuz o ki onlarla beraber olmaz Allah cennette buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.